Arkası yarın. Klavigo 5. Bölüm Yazan Göğte, radyoya uygulayan Behçet Necategil. Mikrofona koyan Kemal Bekir. Oynayanlar, Carlos Çetin İpekkaya. Klavigo, Metin Seresli. Sophie Fatma Andaç. Mari, Nedret Güvenç. Clavigo, Mari'yi sevmiş fakat sonra İspanya sarayındaki ilerlemelerine engel olur düşüncesiyle onunla evlenmemiş genç kızı yüzüstü bırakmıştır. Kız kardeşinin uğradığı hakaretin ucunu almaya Paris'ten Madrid'e gelen Bomarşe Clavigo'ya kararından caymada Maria'nın hiçbir suçu günahı olmadığını açıklayan bir itirafname yazdırır. Fakat Maria'nın Clavigo'yu affetmesi üzerine bu kağıdı yırtar. Clavigo, Mari'ye kendini affettirmiş, ona tekrar kavuşmuş olmaktan sevinçli, evine dönmekte Arkadaşı Carlos onu evde beklemektedir Şimdi kaldığımız yerden Oyunumuza devam ediyoruz Bir çocuk bu Clavigo Bir çocuk Mari'den kurtulmuştu yine kendi ayağıyla Tuzağa düşmeye gitti Marlin abisi olacak adam Fransa'dan gelmeseydi bu mesele kapanmıştı ama O geldi her şeyi mahvetti ...Kaligo zaten kim ne yana çekerse o tarafa sürüklenen iradesizin biri. Gitti kim bilir gene ne altlar karıştırdı. Geliyor galiba. Günaydın Carlos. Öyle mi ki? Hayrola ne oldu? Her şey düzeldi dostum. Mari affetti beni. Ya. Bütün aile barıştı benimle. Artık yakında evleniriz. Fakat acele etmeyin kuzum. Biraz zaman bırakın da. Niçin? Güzel bir elbise diktireyim kendime. Şöyle sırmalı işlemeli bir elbise. Hayır hayır bizim düğünümüz sırmalı işlemeli elbiselerle olmayacak. Ha neden? O aile gösterişten hoşlanmıyor. Olur mu öyle şey? Kralın gözdesi Kladigo rastgele bir insan gibi nasıl evlenir? Sana parlak, şenlikli bir düğün lazım. Kırk gün kırk gece olmasa bile bir hafta sürmeli. İnsan hayatında bir kere evlenir. Ama belli olmaz tabii. İleride tekrar evlenirsin ah, olarak Carlos, ha? Carlos. Peki, peki, peki, İlk ve son evlenmen olsun. Fakat şöyle şenlikli, gösterişli bir düğün fena mı? Sen istemesen bile Mari ister. Hayır, hayır. Mari istemez. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Ah, öyle çok şey biliyorum ki. Sen benden bir şey gizliyorsun, Gladigo. Yo, hayır. Birdenbire değiştin sen. Ben mi? Yo. Nerede az önceki neşen, nerede şimdiki bu sessizliğin? Ah, yorgunluk. Çok yoruldum. Ne büyük bir heyecan geçirdiğimi bilemezsin. Tahmin ediyorum. Neyse, geçti şimdi. Şimdi gene serin kanlı düşünebilirsin. Demek sessiz sakin evleneceksin, öyle mi? Saadeti yalnız kendilerinde bulanlar gösterişten kaçınmalıdırlar. E, size de gizlenmek, kaçınmak yaraşır zaten. Malum ya çiftler birbirinin denge olmayınca ele güne ne yüze çıkılır. Ne olursun böyle iğneli sözler söyleme dostum. Sen zaten Mari ile evlenmemi oldu mu olası istemedin. Sen beni hiç sevmiyorsun. Tamam bir bu eksikti bunu da söyledin tamam oldu. Sevmiyorum öyle mi? Evlenmenizin aleyhinde oluşum. Ya sana karşı aşırı sevgimden seni düşündüğümden ileri geliyorsa. O halde sus. Ben bu vartayı nasıl atlattım sonunda doğru yolu ne zorlukta buldum biliyor <gülüyor> Doğru yol. ...belayetan başından sağmıştın... ...gene kendi ayağınla onun tuzağına düştün... Evet. ...doğru yol bu mu? Şaşarım aklına! Ha. Evet... ...bu evlenme herkesi şaşırtacak... ...ondan hiç şüphe etme... ...en önce Madrid'in en güzel kızları şaşacaklar... ...ben Mari'yi seviyorum... ...söz aramızda sende şeytan duyu var... ...bütün kızları büyülüyorsun... ...en güzel, en zengin, en asil kızlar... ...senin olmaya can atıyorlar... ...bana bile iltifat ediyorlar... ...neden? Kadın düşmanı olduğumu bildikleri halde neden dersin? Neden? Pek safsın Clavigo... <gülüyor> Seni gözlerine kestirdikleri için. Emellerine yani sana kavuşmakta kendilerine yardım edeyim diyor. <gülüyor> i̇ster inan ister inanma. Hep senin aklını çelmem için rica dolu, yalvarış dolu bir yığın mektup var bende. Hiç bahsetmedin. Çünkü bilirim seni hemen kapalı verirsin. Bir gönül eğlencesi gözüyle bakmazsın ki bu işlere ciddiye alırsın. Ciddiye aldın mı da istikbalin tehlikeye girer. Ben her şeyden önce senin istikbalini düşünürüm dostum. Teşekkür ederim. Fakat mesut bir yuva kurmak istikbalimi neden tehlikeye düşürsün burasını anlayamıyorum. Anlamazsın, anlamak istemiyorsun da ondan. Kendini düşüneceksin, başkalarını değil. Senin hiç kimseye güvendiğin yok, herkesten şüphe ediyorsun. Bağlandığımız, seviştiğimiz bir kızdan bize ne kötülük gelir Carlos. Gelecek kötülük şu. İlerlememize set çekilmiş olur. Mesela sen, zeki ve çalışkansın, azimli ve uysalsın. Kralın arşiv memuru oldun. Bilgini, gayretini arttırırsan yakında nazır da olabilirsin. Olmak isterim. Fakat bunun için her sahada iradeni kullanmak gerekir. Saraya girmeden önce servetim mi vardı benim? Şöhretim mi vardı? Ne yaptımsa kendi çabamla yaptım. Ben fakir bir ailenin oğluyum. Fakat yükselmek için para ister, para. Senin servet dediğin şey de kulak bu iş için. Ben ne zengin aileler biliyorum ki... ...senin erişeceğin mevkilerden, şereflerden... ...kendilerine manevi bir pay çıkarmak arzusuyla... ...keselerinin ağızlarını hemen açarlar. Ben o mevki ve şereflere kendi azmimle erişebilirim Carlos... Mari'nin sevgisi yeter bana Yetti yetmez mi Sonra şunu unutuyorsun Bakalım bu evlenmen sarayla iyi karşılanacak mı Hiç sanmıyorum Mari'yi bırak demediler mi sana Bir değil beş değil kaç kişi Teker teker mi sayayım Evet evet bu evlenmeyi hoş karşılamayacaklar biliyorum Bu da doğrusu ya şimdi bayağı düşündürüyor beni Demin Mari'lerin evinde düşünememiştim ama Şimdi düşünüyorum ha, Gördün mü Dediğime geliyorsun Kimseye sormadan etmeden kendi başına kararlar vermen ne kadar aleyhine senin? Bu yaptığın neye benzer biliyor musun? Bir çocuğun parasını çürük çarık kurtlu yemişleri harcamasına... ...Carlos, Carlos böyle konuşma. Peki, peki, peki. Fakat seninle de konuşmazsam kiminle konuşayım? Anlarım insan bir çılgınlık yapar, bir hizmetçiyle evlenir ama... ...kız melek gibi güzeldir. Millet bu evlenmeyi çekiştirse bile gene de hak verir erkeğe. Çünkü kız çok güzeldir. ...ben herkesin diyeceğine bakar, Herkes ne derse desin. Olmaz öyle şey. Herkes kız cidden güzel demeli. Eğer seni kıskanmazlarsa... ...seçtiği kız çok güzel diye seni takdir etmezlerse... ...nasıl mesut olabilirsin? Mari'nin nesiyle kıskandıracaksın herkese? Mari'nin altın gibi bir kalbi var. <gülüyor> Güldürme <gülüyor> beni. Altın gibi kalbi bırak da görünen şeylere bak sen. Var mı zenginliği, var mı asaleti? Tazelik, taravet çok kısa ömürlü şeyler... Vurucu çekici bir tarafı Eşsiz bir güzelliği olsa anlarım Carlos, Carlos beni can evimden vuruyorsun Yok canım konuşuyoruz Kız güzel mi diyecekler E şöyle böyle Sen ne dersin Bilmem ben altı senedir görmedim Ooo altı sene de az değil daha da bozulmuştur Diyecekler Dur bakalım evlenince görürüz Bekleyecekler Karşılarına kimi çıkaracaksın Ha Solgun yüzlü Gözlerinin altı morarmış Sarsak hasta bir Fransız kızını. Ne düşünüyorsun Clavigo? Hı? Clavigo sana söylüyorum Ben mi? Mari düşünüyorum hmm. Hasta mısın Mari? Ne var yine Mari? Yüzün niye solgun böyle? Hayır hayır, hayır hayır Hiçbir şeyim yok abla Hasta mısın Mari? Hayır, hayır Clavigo Gece uyuyamadım da <gülüyor> Öksürüyorsun Üşüttün mü yoksa? Evet, evet. Geçer Clavigo Geçer tabi Dün uğradı ya doktor geçer mi? Verdiği ilaçları doğru düz almıyorsun ki Nasıl anlarım abla Yüzüme neden öyle acır gibi bakıyorsun Clavigo Gözlerimin altı mu? Oh, fakat o morluk sana yakışıyor Böyle daha güzelsin Marie, Marie. Ah mi Clavigo Allah'ım sen bana yardım et Sana söylüyorum Clavigo Karşılarına kimi çıkaracaksın ha? Solgun yüzlü gözlerinin altı morarmış... ...sarsak hasta bir Fransız kızını mı? O zaman beni sorguya çekecekler. Nerede kaldı senin dostluğun? Niye önlemedin bu evlenmeyi diyecekler? Dostum kardeşim öyle betbahtım ki. Bak itiraf ediyorum işte. Demin Marie'yi tekrar gördüğüm vakit... ...ürktüm adeta. Bozulmuş, sararmış, çökmüş. Hep benim vefasızlığım... ...hainliğim yüzünden. Yok hayır. O zaten hep hastaydı. Veremmiş. Veremmiş. Ben sana bunu kaç kere söyledim fakat aşık kulağa sağır olur dinletemedim ki. Hayır hiç de hasta değildi canlı sıhhatli bir kızdı. Aşık gözü kör olur sen görmedinse ben ne yapayım. Şimdi evlendin diyelim bu korkunç hastalık çocuklarında da sürüp gidecek. Belki sende de düşünmek bile istemiyorum bunu. Ne düşünüyorsun? Hiç. Söyle söyle. Aylardan sonra demin onu tekrar gördüğüm vakit evet. kalbim öyle çarptı ki. Fakat sonra. Evet. Sonra acıdım ona Hali bende derin bir merhamet uyandırdı Sevinmiş görünmeye Eskisi gibi mesut Bahtiyar görünmeye çalıştım Fakat, Fakat? Ablasının, abisinin, eniştesinin Öyle korkar gibi bir halleri vardı ki Anlayamadım Niye anlayamadın? Sanki benden bir şey gizliyorlardı <gülüyor> Ya nasılmış Bak ben görmedim ama tahmin ettim Ve doğru çıktı Bir de bu kızla evlenmek istiyorsun öyle mi Ah Carlos bir bilsem <gülüyor> Senden hayır yok sen temelli mahvolmuşsun. Benim için değişmez kaderiniz hayıflanmaktan başka çare kalmıyor. Millete rezil oldun. Bir gaye uğruna, bir sevda uğruna olsaydı içim yanmazdı. Kendini bir hastalığın kollarına bırakmak. Hem de nasıl bir hastalık. Derman takat koymayacak sende. Herkes iğrenecek, kaçacak ya. Yani. Carlos, Carlos. Böylesine düşmek için mi yükseldin sen? Sana ne gözle bakacaklar bir düşün. Rezil olacaksın Klavigo, rezil olacaksın. Ah, Carlos. Kurtar beni dostum kurtar Tek dostum sensin Kurtar beni İşte ikinci defadır ki verdiğim sözler dönüyorum Bu alçaklık beni nereye götürecek Carlos beni benden kurtar Mahvoluyorum Demin ne diye gittim evlerine sanki Atlattığım bir tehlikeyi ne diye tekrar başıma sardı Carlos Acınacak durumdasın dostum Bağrıma yaslanarak ağladın, Feryat ettiğin o günler geçti sanıyordum Ama sen gene çocuk gibi Ah vah ediyor Gözyaşları döküyorsun Erkekliğini göster Clavico Cesur ol Kalos. Bırak da ağabeyim Acıyorum sana Bu yolun sonu yok Gönlünle yükselme azmin birbiriyle bağdaşmıyor... ...birbirini desteklemiyor. Yükselmek, parlama hırsı var sende ama... ...gönlün çare saadetler peşinde. Nedir büyüklük? Erişeceğin rütbeler, göreceğin itibar ve saygı bakımından üstünlük mü? Yok, olmaz öyle şey. Yüreğin herkesin yüreğinden daha geniş değilse... ...sıradan bir adamın irkildiği, korktuğu şeylere... ...adam sen de deyip atlatamıyorsan... ...sırma şeritlere, nişanlara, taşlara bile sahip olsan... ...alelade bir adamsın. Kendine gel, kendine gel. Sakin ol. Şöyle, ver elini. Ayağa kalk, Şimdi karar ver. Ne karar? Terazinin iki kefesinde neler var düşün? Neler var? Birinde evet, birinde. Hadi göster kendini. Mari ile evlenmek. Tamam. Mary ile evlenirsen sadetiğini hasta bir kadının yanında sessiz, sönük bir burcu hayatında arayacaksın. Sıkıntı, eza dolu, bir bir hayat Olsa olsa pısırık, sünepe küçük avuntular Ama öbür kefede Mari ile evlenmezsem Evet evlenmezsen O zaman şan ve şeref yolunda Emin sağlam adımlarla yürüyeceksin Terazinin kefelerinde bunlar var Ve hangi kefenin ağır basacağı Senin kararına bağlı Düşün de karar ver oh, Carlos kolay mı karar vermek Zor biliyorum Fakat en acınacak insan karar veremeyen insandır Saadetini verdiğin bir söz uğruna feda etmek istiyorsan... ...kırdığın değersiz bir kalbi tekrar tamir etmeyi düşünerek... ...sözüm ona kendini temize çıkarmak istiyorsan mesele yok. Ama o zaman neler kaybedeceğini bir düşün. Erkekliğini göster Kradigo, karar ver. Sen kudretlisin, cesursun. Sendeki o ateşten bende de bir kıvılcım olsa. Kıvılcım senin içinde, ben üflersem alevlenir. Seni bekleyen asıl saadeti, yani şan ve şerefleri düşün. Düşünüyorum. ...ben onları... ...bütün o rütbeleri, şerefleri... ...renk renk ve şairce tasvir edemeyeceğim. Sen onları... ...önemsiz Fransız kızıyla karşılaşmadan önce... ...kendi ruhunda bütün canlılığıyla... ...kendin hissettin, yaşadın. İleriye parlak yarınlara bakmayı... ...neden bıraktın da eski karanlık günlerine bakıyorsun... ...Clavigo? Büyük işler başaracak bir kimse... ...küçük ilişkilere kulak asmaz. Büyük ülkeler uğruna küçük şeyleri feda ederse... ...suçlu görmez kendini. Tanrı tabiatta... Kral devlette de aynı şeyi yapmıyor mu? Tanrı'nın ve kralın yaptığını biz neden yapmayalım? Ben küçük bir insanım Carlos. Küçük bir insan. Ne zaman küçük oluruz? Kadere boyun eğersek. Kadere karşı koyduk, direttik, dayattık mı büyürüz. Senin eksik tarafın nedir biliyor musun? Nedir? Aşırı derecede duygulu olmam. Vazgeç. Madrid'e geldiğin günlerdeki pısırıklığını bırak artık. Mari sana bir şeyler verdiyse sen de onları fazlasıyla ve çoktan ödedin. 30 yıl önce sana alfabeyi okuma yazmayı öğretti diye... ...ilkokuldaki öğretmenine servetinin yarısını bağışlamayı hiç düşünüyor musun? Bu da tıpkı ona benzerler Claudigo. Hepsi doğru. Hepsinde haklısın. Yalnız durum öyle karışık ki. İşin içinden nasıl çıkabiliriz? Ne yapmalı? Çaresi ne bu işin? Güzel. Demek kurtulmak istiyorsun. Bana o kuvveti verirsen isterim. Ben artık düşünemez oldum. Benim yerime sen düşün ne olursun. Yapılacak iş basit Aziz'im. Marine'in abisini açıkça yazarsın Ne yazarım Kardeşiyle evlenmeyi doğru bulmadığını Evlenemeyeceğini yazarsın Sebep ne göstereceğim Sebebini öğrenmek isterse bu gece yanına bir dostunu alsın Silahlansın isterse Falan yere gelsin Yazar imzalarsın mektubu Hadi Clavigo otur da yaz Ben senin tanığın olurum Biraz şeytanca düşünmek lazım Ay ay ay dur dur dur, dur. dur Aklıma başka bir şey geldi Beğenmedim bu teklifi çok aptalca bir şey ...gözü dönmüş bir macera düşkünüyle... ...hayatımızı neden tehlikeye koyalım? Hem bizim dengimiz değil ki o. Başka bir şey düşündüm. Ne düşündün? Bak, ben gider hükümete haber veririm onu. Madrid'e kaçak geldi derim. Sahte bir isim kullanarak... ...bir yardakçıyla seni tehdit ettiğini... ...elinden zorla bir itirafname aldığını söylerim. Bir İspanyol vatandaşına... Hele senin gibi tanınmış bir adama şantaj yapmanın cezasını görür Haklısın. Biz de dava başlamadan gider onu yakalar Başka dolaplar çevirmesine fırsat vermeyiz Anlıyorum Eminim bu işi sen yapabilirsin <gülüyor> Bunca yıldır tecrüben var azizim İnsanın başını derde sokmak istedim mi Kimse kurtulamaz elimden Demek bana bırakıyorsun İstediğimi yapabilirim öyle mi Ben ne yapacağım hiç, hiç. Sen hiçbir şey yazmayacaksın Hiçbir şey yapmayacaksın Hive'sini hapsettirdik mi kız da anlar kesin olarak istenmediğini. Hayır Carlos. Hayır olmaz bu iş. Neden? Az mı geçti? Momarşe değerli bir insan. Haklı olduğu bir davada hapislere atılması doğru değil. Hayır hayır başka bir çare bul başka bir şey düşün. Ha, ha uzun etme bırak çocukluğu. Onu yemeyeceğiz ya iyi bakılır iyi beslenir hapiste. Zaten ne kadar kalacak ki? İşin ciddiyetini anlayınca bu oyundan vazgeçer. Kuyruğunu kısıp döner Fransa'ya. Kız kardeşini mi düşünüyor? He. ...ona da senelik bir maaş bağlanırsa... ...hatta bize teşekkür üstüne teşekkür eder. <gülüyor> Carlos. Peki. Bildiğin gibi yap. Yalnız kötü davranma kendisine. Merak etme. Fakat gene de ihtiyatlı olmalı. Bakarsın bir şeyler sezer... ...bir koku alır. Bizden önce davranırsa her şey mahvolur. Bunun için... ...sen şimdi çık git bu evden. Adamların da bilmesinler nereye gittiğini. Nereye gideyim? Ben şimdi uşağın domingo ile giderim. Sen uşağın dönmesini bekle. İşi ayarlayınca hemen yollarım uşağa. O seni kaçırır. Polis bile bilemez nereye gittiğini. Her zaman gizli yerlerim vardır benim. Şimdilik hoşça kal. Güle güle. Bırakma kendini, bırakma kendini. Bu iş halledilince ziyafet var, ziyafet. Ben gidiyorum, sen daha zor Klavigo isimli sürekli oyunumuzun beşinci bölümü burada sona erdi. Yazan Göğte, radyoya uygulayan Behçet Necatigin. Mikrofona koyan Kemal Bekir. Oynayanlar Carlos Çetin İpekkaya, Klavigo Metin Serezli, Sophie Fatma Andaç, Mari Medret Güvenç. Sevgili deneyiciler, oyunumuzun arkası yarın gene bu saatte. Hoşçakalın.